Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzap Bir kamusla güreş programında yine birlikteyiz Açık Radyo 94.9'da e, Tezat kelimelerimize devam ediyoruz Yürüyeceğiz ee, ve duracağız Yürüyeceğiz bir yürüyoruz bir duruyoruz değil mi Didemciğim? <gülüyor> evet e, Aynı isimli programımızla aynı isimli Twitter adresimiz ve e, Gmail adresimizden bahsedelim Ve Instagram Instagram'dan var var evet doğru Var tabi Sen hep övünürdün <gülüyor> <gülüyor> Evet, bayağı bir sosyal medyayı kullanıyoruz. Bütün geçmiş programlarımıza e, gerek Twitter, gerek Instagram'daki profil linklerinden, gerekse de Açık Radyo sayfasından ulaşabilirsiniz. Evet, başlayalım. Yürü ve yürü Didemciğim. Yürü ve diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, e, yürümek ve durmanın e, anlamları üzerinde e, zaten başlamıştık, evet. sözlüklerimize başvurduk. Devam ediyoruz, bitmedi anlamlar. Sözlükler bitmedi, evet. Bitmedi. Deyimlerden kalanlar oldu birkaç tane e, Ömer Asım Aksoy'un deyimler sözlüğünden e, bir iki tane e, seçtim Hı. şimdi durduğu yerde diye bir ifade var e, bir emek harcamadan manasına geliyor Hı. bir e, gereği yokken anlamına geliyor böyle dur yere denir ya dur yere Hı. öyle yaptı durduk yere de denir o bazen evet durduk yere de denir bir de suçu olmadığı halde ee, yani Durduk yere günahını aldılar Ya da durduğu yerde hmm, evet. işte ona Birçok anlamda kullanılıyor yani gibi. Yani burada aslında Hiçbir şey yapmadı bir günah işlemedi Bir eylemde bulunmadı Yana ağır basıyor durmanın hmm. ee, Sonra durmuş oturmuş ifadesi var hmm. e, Aynı sözlükte Orada bir e, artık Aşırılığı kalmamış akıllıca davranan Kişi anlamına geliyor hmm. Ağırlığı olan biraz bazen değil Evet mi? ama eskiden Karakter durmuyormuş Belli ki Şimdi hmm. durmuş oturmuş. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> Gibi de bir durum var. Bir de bu başarılıktan bir geçiş olmuş. Evet durmaya. <gülüyor> ee, bir ülkeler için kullanılıyormuş bu. Ee, yani ikisini de ortak kullanım olarak aslında düşünüyordum ama ayırmış ikinci başlık olarak sözlük. Büyük sorunları kalmamış, uzun süredir rahat bir yaşam düzeni içine girmiş anlamına geliyor. Durmuş oturmuş ülke. Evet, diyelim ki işte Finlandiya, hmm. e, Finlandiya ekonomik. Finlandiya Aklıma Finlandiya geldi. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben Finlandiya'dayken diyecek misin? Demeyeceğim. Finlandiya'ya <gülüyor> gitmedim. Bazı kuzey ülkelerini gezmekle beraber, <gülüyor> <gülüyor> fiyortlar beni bekler. Evet. Keşke. Ve, e, dur, yürüyerek otuz. gitsek. Falan. Yürüyerek. Ha, biraz diyorsun. zor olur. Zor. İşte eskiden hep böyleymiş. Tam uçak dönmeden. korkusu olanlar ne yapsın? <gülüyor> ha, senin biraz vardı, değil mi? <gülüyor> var, evet. Dur otur olmamak ifadesi de hiç dinlenme olanağı bulmamak sürekli çalışmak zorunda olmak özellikle uzun yıllar çalışmış veya hmm. yorulmuş insanlar için çok kullanılıyor atasözlerinde gene Ömer Asım Aksoy'un özellikle hareketliliğe övgü yana ağır basan birkaç atasözü seçtim pek çok var da içinde yürüme durma sözcü olan. Yürük ata kamçı olmaz e, hatırlarsa e, geçen hafta dinleyen e, dinleyicilerimiz yürük Hı. sözcüğünden bahsetmiştik çok evet. ve çabuk yürüyene verilen Aynı isimdi. Aynı kökten geliyor hepsi. Evet yürük ata kamçı olmaz işini ivedilikle yeterlilikle yapan kişiyi sıkıştırmaya gerek yok anlamına geliyor. Hı. Gene yürük ata paha olmaz gene bu şekilde işini e, ivedi ve yeterli e, yapanın değeri çoktur. Manasında bir övgü söz Yürüyen konusu Yürüyen, işini halleden, evet. iş bilir ee, Yürük at yemini arttırır Aynı özelliklere sahip e, hareketli olan işini beceren kişi de mükafatını görür anlamında hmm. Özellikle geçmiş yüzyılların hep atın önde olduğu yaşantısı e, bu sözleri doğurmuş diye düşündüm Evet Şimdi e, biz e, Kerem'le her ne kadar sözcüğümüz yürümekse de e, yürüme sözcüğünün bizi doğrudan yaya kelimesine götürdüğünü e, evet. fark ettik. ve Onunla ilgili de baktık yani evet. yine sözlüklere baktık. E, Türk Dil Kurumu'nun sözcüğüne baktım. Aynı zamanda etimolojik kökenlerine de indim. E, TDK'de yaya için yürüyerek giden kimse hepimizin bildiği gibi. Sonra hepimizin bildiği yaya kaldırımı evet. ibaresi var. Yaya kalmak var. İstediği şeyi yapamaz duruma gelmek. Bunu da sık sık kullanırız değil mi? Evet yaya kaldı. Yayan ise yürüyerek anlamı ihtiva ediyor. E, etimoloji sözünde yaya yine eski Türkçe bir kelime. E, yaymak fiilinin anlamı devinmek, yayılmak, dolaşmak, genişlemek, açılmak, yazı geçirmek, yayla, e, yayla A, yaylamak, e, e, evet, gibi, çıkmak gibi. Bunun gibi anlamlar içeriyor bu sözcük. Buradan e, yaya ve yayaya türemiş, yaya doğru evrilmiş daha doğrusu Yaydan yani Evet yaymaktan yani. yaya e, yürüyen yürüyerek giden binit ya da başka bir araca binmeyen farçada kelime karşıtı anla, anlamdaşı e, piyade hmm, Doğru Hı -hı. evet de süvari vardı evet, Süvarisi atlı oluyor galiba Evet süvarisi evet. atlı oluyor Evet. E, TDK'de bunlar var. Sen de diğer sözlüklerimizde kaç bir, bir, e, bir şey olacak? Ben de Aktuân Özkan e, 'yaya geçidinin' e, anlamını vermiş. İki anlam var. E, sık sık böyle yapıyor. Aktuân Özkan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözlüğü Notos'tan basılmış. Sık kullandığımız bir kaynaktı. E, yaya geçidi. Bizde. Bir yayanın üzerine adım attığı anda hayati tehlike riskini kabullendiği ve bu nedenle araçların gelip geçmesini beklemesinin kendi hayrına olacağını hatırlatan beyaz ya da sarı şeritli yol parçası. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bununla iki, ilgili hep kıyaslamalı oluyor. Evet, Avrupa'da ve bizde. Işte. Ya işte... <gülüyor> gittik de ayağımızı işte koyar koymaz araçlar duruyor gibi Bir kilometre <gülüyor> öteden durdular. Hatta ilk gidince hep çok şaşırılır. Evet. böyle. E, keza aynı şeyi Akdoğan Özkan da yapmış. ikinci anlamı da. Ama bizde, bizde şöyle de bir şey var. Sanki tamam ben bir araç kullanıcısı olarak e, araba sahibi olarak A, yaya da atlıyor. E, yaya da hani <gülüyor> sıkıntılı bazen de. Kimse yani. kurala uymuyor. Evet kurala uyulmuyor diyelim yani açıkçası. Evet. <gülüyor> Efendim e, bu durumda müttefik ...anlamı da... E, ...Yine Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sözlüğünde... ...bir yayanın üzerine adım attığı anda... ...motorlu araçların durarak... ...yol verme mecburiyetinde olduğu... ...aksi takdirde... ...çok büyük cezalar ödemek durumunda kalacağı... ...beyaz ya da sarı şeritli yol parçası... Hmm, ...gibi bir doğru. ayrım var... E, ...Ambrose Beers de... ...Şeytanın Sözlüğünde... ...Metis'ten basılan... ...yayanın... E, ...anlamını vermiş... Arabalar açısından yolun değişken öğesi gibi bir tanımlama yapmışım. Ha. Efendim Açık e, Kitap e, ondan da yararlanıyoruz Sık sık açık radyonun e, çıkardığı e, içinde pek çok Sözcük var o da ansiklopedik e, Ya da sözlüğe Yakın bir kitap e, Orada yaya sözcüğünün Anlamını Melih Kafa vermiş Onu e, paylaşmak istiyorum e, Daha doğrusu açıklamalı daha uzun e, Bir e, yapı var e, Bazılarını seçeceğim sadece Yaya maddesinde Şimdi ulaşmanın en eski biçimi yürümek olarak bir tanımlama yapılmış. Ee, ve bir karşılaştırma yapmış e, Melih e, Kafa. E, yürümede metropol sakini Kasabalı'dan daha hızlı yürüyor. Kuzeyli Güneyli'den daha hızlı yürüyor. Hmm. Orta Amerikalı geleneksel kültürü yaşayan ülkedeki kişiden daha hızlı yürüyor. İstanbullu parçadakilerden evet, daha hızlı yürüyor. Aynı şekilde borsacı işsizden şeklinde böyle bir karşılaştırma var. Öte yandan kentin ve stresin hızı üzerinde durmuş kafa. Bu hız bizi normalden hızlı yürümeye önümüzde yavaş yürüyenlere kızmaya e, itiyor. Doğru, çok doğru. Bunu sık sık ben de yaşıyorum. Evet. <gülüyor> ee... İrade dışı bir şey gibi geliyor bazen. Evet. Hani o şehrin hızı bizim hızımızda da sanki. O anlamda da yürürken ederken bizden işte daha yavaş yürüyenlere karşı gerçekten tepkili olabiliyoruz. Özellikle kaldırımlarda ağır yürüyenlere falan. Halbuki evet. çok sakin <gülüyor> bir <gülüyor> deniz kasabasında ya da daha her neyse e, tatil içinde hızın düşüyor mu peki bunu... oralarda? Düşüyor. Şur gerçekten Benim moralim günler... de düşmüyor pek benim düşüyor daha doğrusu şöyle oluyor bir tür evrim geçiriyorum kaldığım güne bağlı bir şey ve bir kere Foça'da bunu yaşadığımı çok açık hatırlıyorum ee, ya yani ilk günler şehrin kötü alışkanlıklarını üzerimde barındırıyorum sonra gittikçe azalıyor onlar hmm, sakinleşiyor tabii aynı şekilde ee, sürekli aynen deniyor ya aynen dememek için böyle aynı der demez aynı şekilde <gülüyor> <gülüyor> ben de çok sık kullandığım bir küçük programdır fark çok ettim. yaygınlaştı evet. etmedim ama e, Foça'da şey olmuştu. Böyle bir araba e, önünde bir yaya. Nasıl yavaş yürüyor yaya? Ben önce yayaya sinir oldum. Kendim de yaya olmakla beraber. Üstelik arabası olmayan genelde arabadan da çok haz birisiyim. Yürümeyi tercih ederim. E, ama nasıl yavaş yürüyor? Araba hiç basmıyor kornaya. E, önce böyle şaşırdım. Sonra Plakasına baktım, İzmir plakası. Biraz daha belki İstanbul'dan sakin bir hayatın sürdüğü bir şehir olduğunu varsaydım falan. Bunun üzerine bayağı kafa yormuştum o Yollarda üzerine. Yollarda hissediliyor ama plakalardan ben de fark ediyorum. Değil mi? Yani İstanbul'da... İstanbul haricinde özellikle taşra kentlerindeki araç kullanıcılara şimdi hani laf atmış gibi olmayayım ama o İstanbulluların o hızı ve yani belki çevikliği. Evet. Yok diyebilirim Ya da saldırganlığı Hissettiğim bir şey Belki saldırgan tabii, tabii o da <gülüyor> Efendim Açık kitapta Melih kafanı yaya maddesiyle devam ediyoruz ee, şöyle bir açıklama da var. Ee, dümdüz simetrik güzergahlara geçişin e, Romalılarla başladığı e, bilgisi var. Evet, siyahat e, programında bahsetmiştik. Yani, Romalıların yol üzerindeki çalışmalarından. Bu ızgara Roma planlar. Evet, tabii. E, eskiden neresi kolay oradan hemen yol çıkılıyor şeklinde. E, doğal güzergahlarda e, mesela dediğimiz gibi keçi yolları e, veyahut hı hı. en işte... Kestirme Evet neyse o ama şöyle bir şey e, saptanmış e, bu doğal güzergahtaki sapmalardan yani bir hedef var 25-30 metreye kadar sapmayı kabul edebiliyormuş insan hatta hayvan da ama 25-30 metreyi geçen sapmalardan hedef sapmasından yayadan bahsediyoruz yaya hayvandan da bahsediyoruz o zaman... Geçiyor üstünden ya yani çimlerin üstüne basıyor Aa. ya da bilmem nün üstünden atlıyor. Koca bir yolu olduğu halde hayvanların hepsi sağdaki ovaya sapıyorlar çünkü hedefe bir tarafta. İlginçmiş. Ee, i̇lginç evet değil mi? Bu hatta bir e, üniversitede yürümeyle ve şehir planı ile ilgili yapılan araştırmalarda bulunan bir şey bu. Sonra e, şehrin e, yürüme neden kaynaklanıyor acaba? Aslında şey lazım hani iki nokta arasındaki en kısa yol doğrudur diye bir matematiksel de kural var ya hı hı. yani o kısa yoldan uzaklaşmaya başlar başlamaz insanın da hatta hayvanın da daha kısa olana gitme eğilimi var demek ki yani Anladım. pratik bir şey evet. gibi. Ee, bir, bir, devam ediyor aslında ama parçayı araya alıp sonra mı devam etsek e, olur Didem'cim olur söyle bakalım neydi şarkımız efendim şarkımız e, Foo Fighters'dan Walk Milyon <gülüyor> signal in the distance to whom it may concern. I think I lost my way. Getting good at starting over. Every time 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş, yürümek ve durmak sözcüklerine devam ediyor. Evet. Ee, açık Kitap'tan Melih Kafa'nın yaya maddesine e, devam ediyorum. E, efendim bir kere şehrin e, yürüme yol, yön ve kurallarının... ...insanın biraz da doğasına aykırı olduğu noktasından... ...ilk programda da bahsetmiştik. E, doğal yaşamda... E, aslında yön söz konusu bir yere gitmek yürüyüşçü içinin kuzey güney falan ee, ama şehirde yaya için işte falanca banka veyahut da işte 300 metre yürüyor hatta e, bizim gibi doğulu milletlerde böyle metre ve e, şey de verilmiyor sağ sol da denmiyor oradan yürü abi işte sap şöyle e, gibi işaretlerle o yaya yeah, yeah, direktif veriliyor e, ama doğada daha çok dediğim gibi işte Yosunlanmış ağacın arkasına bakıyor. Ha orası kuzey veyahut da güneşin doğduğu yer batı doğu diye değerlendirme var. Ee, i̇lk programda bahsettiğimiz bu konu Fransız filozof e, Paul Virilio e, bu büyük kentlerdeki kesin çizgilerin, yasakların, asansörlerin, yürüyen bantların insanların gerçeklik duygusunu e, bozduğundan bahsetti demiştik. Çok e, ona yer vermiş Melih Kafa. Ve şehrin bu yürüyen kalabalıklarını bekleyen tehlikeler başlığıyla da sona erdiriyor yayayı. Çünkü bu toplu mekanlar durmak ya da yürümek durumda olduğumuz kalabalık mekanlarda Allah korusun diyeyim bir işte yangın bir tehlike boşaltma anı söz konusu olduğunda şöyle bir şeye dikkat edilmiş hızlı ve kitle halinde hareket asıl tehlikeye ve ölümlere neden oluyormuş. Sonuçta bir örnek vermiş bir faciada Beş tane falan çıkış var. E, bütün yaya diyebileceğimiz herkes e, aynı yöne yürüdüğü için bir grubu oraya o kapıdan çıkar görüyorsun A kapısından. Hı hı. Dört tane daha kapı olduğu halde herkes A kapısına yöne, yürüdüğü yöne, için evet. bir facia olmuş. Böyle bir şey var. Evet ilk programda bahsetmiştik hani aklımıza gelenler diye e, çağrışımlar ve aslında bir metot olarak da. ...bir verelim... ...biz genelde Didem Lek'imiz benzer bir metot uyguluyoruz... ...ki önce kelimenin hani bize çağrıştırdığı... E, ...aklımıza gelen şeyleri bir, bir not alıp... Onun, ...onun üzerine düşünüp konuşmaya başlıyoruz... E, ...işte yollar yürümekle aşınmazdan bahsetmiştim... Hmm. E, ...uzun zamandır da kullanmıyoruz... ...popüler siyasi deyimler sözlüğü... ...iletişim yayınlarından ...Alper Sedat Aslan Daş'la... ...Baskın Bıçakçı'nın hazırlamış olduğu bir kitap bu orada yollar yürümekle ilgili bir başlık var. O Başbakan Demir'in 8 Kasım 1968'de Adalet Partisi Ankara İl Kongresi'nde söylemiş olduğu bir cümle bu. Bir delegenin gösteri yürüyüşlerinden dolayı şikayet etmesi üzerine Başbakan'a bu cümleyi kullanıyor Demir'in. Bu yıllarca tartışılıyor ama Demir'in hani Demir'in hani demokratik yöntemlerle ...ifade edilen toplumsal taleplere karşı kayıtsızlığının bir ifadesi mi olarak e, söylediğini... Yoksa anlayış Evet, anlayış oldu. Kendisi anlayış olarak açıklıyor bunu. Tabii, Yıllarca da tartışıyor, hala da tartışılır bu. Çünkü Türk de, demokrasisinin e, bir kilometre taşı olduğunu söylemişti bu cümlesi için Demirer hmm. Bunu da arada söylemiş olalım. Doğru, çok da kullanılıyor. Hala atıfta bulunuyor. Şimdi çok daha saldırgan ifadelerle yaklaşılıyor ama... E, ...yani Demirel dönemine baktığımız zaman da e, anlayışlı gibi görünmekle beraber e, gene de... Doğru olmayan uygulamaların <gülüyor> çok olduğunu hmm. anımsıyoruz. Evet anımsıyoruz, biliyoruz hatta. Evet, efendim şimdi e, bu programda e, iki tane e, çok kullandığımız kitabımız var. E, bir tanesi... Kullandığımız değil, çok kullandığımız. Çok, çok evet, gerçekten. Altını çizerek söylüyoruz e, değil mi? Kolektif yayınlarından basılan Frederick Gross'un Yürümenin Felsefesi, öbürü de Sel yayınlarından basılan e, David Breton'un Yürümeye Övgüsü. Ee, orada e, yürümenin e, yan etkileri, faydaları, olumlu yan etkileri diyebileceğimiz pek çok e, başlık var. Hı hı. E, onlara bir giriş yapacağız. Ondan evvel ben e, arkadaşım da olan ve çok iyi bir yürüyüşçü olan, çok uzun yollar yürüyen Beyhan'ın, Beyhan, Beyhan Çarabatır'ın e, yürüyüşle ilgili e, bana neler söyleyebilirsin e, dediğimde e, bana küçük bir paragraf attı. Çok hoşuma gitti, paylaşmak istiyorum o Buyur paragrafı. E, uzun yollar yürüyen bir yürüyüş grubunda evet, e, Beyhan'dan olduğu gibi okuyorum Bir yürüyüşçü olarak diye başlamış Yürüyüşün adım attığın sürece seni bir yerden diğerine götürürken Aynı yerden defalarca da yürüsen her defasında farklı şeylerle karşılaştırmasını severim hmm. Doğa önünden düşünürsen her defasında renkler farklıdır Kiminde çiçek olur, kiminde yaprak, kimi meyve, bazen de kupkuru dallar. Kuru ağaç dallarına yanındaki ekmek parçalarını takarsın ki kuşlar nasiplensin. Senden biraz önce geçen domuz dışkısını görsen sevinirsin. Ya da yan yana iki ayak izi seni heyecanlandırır. Biri anne ayının ayak izidir, biri de yavrusunun. Şimdi burada tabii çok hayvan seven ve doğada yürüyen bir yürüyüşçünün yaklaşımı bunlar. Ee, devam ediyoruz. Kışın hiçbir yerde görmediğin buz şekillerini görürsün. Yazın efilefildir yaylalar. Bir köyde mola verirken çökmüşsündür çeşme başına. En sende bir yapışkanlıkla fırlarsın. Bir kuzu yalıyordur seni. Anlat anlat bitmez adımların seni götürdüğü yerdeki anılar. Gece ayrı, gündüz ayrı, her mevsim ayrı ayrı. Antik yollarda yürümek bambaşka. Hem doğa ile hem hal olursun, hem de filozofyanın konuşmaya başlar, öğrenmeye de başlarsın yürürken bir yandan. Demiş, olduğu gibi. E, aktardım. Evet, aktardım. Çok güzel ifade çok etmiş çünkü. Çok güzel ifade çünkü. etmiş bence. Doğa değil, hani sadece e, kent içinde de hani yürüyüşlerimizde de. Algı eğer açıksa ve hani yürüme amaçlı bir bir eylem içerisindeysen ben benim de çok hissettiğim bir şeydir yani yürüdükçe her yürüdüğüm aynı noktadan geçerken farklı farklı ögelerle hani karşılaşmam atıyorum böyle değişik bir mimari yapıdan atıyorum işte bir duvar yazısından. ...işte bir... Atıyorum, ...yol çalışmasından vesaire... ...her geçtiğimde farklı şeyleri hissetmek... ...benim de çok hoşuma gidiyor aslında programa e, evet kitaplara başlayamadık ben en <gülüyor> azından başlıkları paylaşayım gelecek programda evet. neden bahsedeceğimiz e, açık olsun e, bu e, elimizdeki yürümenin felsefesi kolektiften basılmış e, şöyle başlıklara ayırmış e, yazar Frederick Rose e, dedik ya yürümenin yan etkileri olumlu yan etkileri diye bir tanesi özgürlük mesela özellikle şehir ve yapayla alternatif bir özgürlük yaratması yürümenin sonra <gülüyor> Sadece dışarı başlığı yani yürümenin içeriden çıkmayı mutlaka gerektirdiği böyle olmayan birkaç örneğimiz de var ama azınlık. Sonra yavaşlık başlığı var şaşırtabilir aslında ama iyi bir yürüyüşçünün koşturmacadan ziyade sistemli ve ritimli bir yavaş yürümeyle asıl bir yere vardığı başlığı. Yalnızlık başka bir başlık, olumlu yan etki. Özellikle yalnız yürümeye övgü daha fazla hmm. toplu halde yürümeden ve sessizlik. Evet. Genelde Gross doğa içindeki yürüyüşleri ön plana çıkardığı için bu başlıklar çok örtüşüyor. O zaman haftayı inceleyelim. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. Iyi haftalar. Bol yürüyüşler. Bol yürüyüşler efendim. Hoşçakalın.